Sallallahu ta'ala fi kitab-i il kerim Euzubillahimineşşeytanirracim Kul in kuntum tuhibbune Allah'a fettebi'uni hubekümullah Değerli kardeşlerim İmam Bukhari Sahih Bukhari isimli kitabında ilk hadis olarak ameller ancak niyetlere göredir hadisini getiriyor Arkasından birkaç hadis sonra Bab başlı olarak attı. Şu başla uygun uzun bir hadis zikre diyor. Keyfe bedael vahyu. Vahy nasıl başladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin ilk gelişi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ilk gelmeden önce neler yaptı? İşte bundan bahseden Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen ucu uzunca bir hadisi zikrediyor. Allah'ın izniyle bir veya birkaç hafta boyunca bu hadisin şerhi üzerinde duracağım. Hadis şu şekilde başlıyor. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin ilk başlaması sadık dost doğru rüyalar şeklinde oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir netlikte rüya görürdü ki Sabah aydınlığı gibi apaçıktı, açık seçikti. Hani bazen rüyadan kalktığımız zaman gördüğümüz rüya bizim zihnimizde, beynimizde kapalıdır. Kısmen hatırlarız, kısmen hatırlamayız. Olayların tamamına belki de kalben veya zihnen vakıf değilizdir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahın aydınlığı gibi apaçık rüyalar görüyordu daha sonra kalbine yalnızlık sevdirildi diyor Ayşe radıyallahu anh'a. daha sonra kalbine yalnızlık sevdirildi artık Hira mağarasında yalnızlığa çekiliyor orada ailesinin yanına gelinceye kadar muayyen gecelerde tahannüs yani ta ibadet ediyor sonra ailesinin yanına geliyor azıklanıp tekrar gidiyordu Hatice'nin yanına dönüp biraz kalıyor biraz azık tedarik ediyor ve tekrar mağaraya dönüp orada yalnız kalıyor diyor. bu hafta üzerinde duracağımız husus bu iki kısım kardeşler hadis daha çok uzun anlatacağım inşallah önümüzdeki hafta derse gelmeden önce Bukhari'nin bu ilk hadisini 3-5 kere okuyun ki hadis zihninizde olsun ben anlatırken böyle uzun bir hadis, zihninizde olan hadisi daha iyi anlayın. O halde ne okuduk hadisin başlangıcında? Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce, vahiy gelmeden önce rüyalar görüyordu. Rüyaları çok açıktı, çok açık seçikti. Daha sonra da yalnızlık sevdirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasına gidiyor. Orada bir müddet kalıyor. Azı bitince tekrar Hatice Validemizin yanına geliyor. Orada bir müddet kalıyor. Azını alıp tekrar Hira Mağarasına gidiyordu. Bir arkadaşlar ilk söyleyeceğimiz Allah Subhane ve Teala bundan 14 asır önce Mekke'de ilk vahyi hazırlamadan önce Mekke'yi hazırlamıştı. Gökyüzünden vahiy gelecek. Gökyüzünden Allah'ın rahmeti gelecek. Gökyüzünden Allah'ın bereketi topraklara inecek, arıza inecek. Arzın hazırlanması gerekiyordu. Siyer derslerinde gördük. Yeniden başlayacağız inşallah siyer derslerine bu pandemi bitsin. Yeniden anlatacağız. Mesela fil hadisesi Allah'ın yeryüzünü vahye hazırlamasının bir göstergesidir. Allah subhanehu ve teala arzı, vahye nasıl hazırlamışsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de o şekilde hazırladı. Hadisten çıkartacağımız birinci bilgi, birinci fayda, birinci ibret budur. Allah subhanehu ve teala yeryüzünü, vahye nasıl hazırladıysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de rüyalar vasıtasıyla aynı şekilde hazırlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyalar görerek tertemiz, bembeyaz, berrak, apaçık rüyalar görerek kalben vahye hazırlanmıştır. Birinci çıkartacağımız husus budur. Bu bir. İki, buradan çıkartacağımız bir ibret vardır. Vahyi kalbine almak isteyen Müslüman, kendini vahye hazırlayacaksın. Allah'ın kitabını okuyacağın zaman, ondan faydalanmak istiyorsan, Allah'ın kitabı bir rahmettir. Allah kitabını Kur'an-ı Kerim'de gökten yeryüzüne inen yağmura benzetmiştir. Yağmur çorak hazırlanmamış boş beleş bir tarlaya yağdığı zaman o yağmur orada ancak çamur oluşturur. Ancak tarla önceden hazırlanırsa, kötü bitkilerden arındırılırsa, sürülürse biçilirse, ekilirse artık neyse, önceden bir hazırlık yapılırsa o arsaya o araziye tohum atılırsa yağmur geldiği zaman Oldukça güzel bitkiler, oldukça güzel semereler ortaya çıkacaktır. Kalbini vahye hazırlamazsan vahiy senin sapkınlığını artıracaktır. Kalbini vahye hazırlamazsan vahiy senin dalaletini artıracaktır. Kalbini vahye hazırlamazsan vahiy sana idayet değil, vahiy sana dalalet olacaktır. Olur mu? Olur tabii ki. İnnallâhe lâ yestahye eyyadrime meselen mâ beûdaten fema fevkâhâ. Allah bir sivrisineği örnek verir vahiyle Veya daha küçük bir şey örnek verir. Fe emmellezine amenu min rabbihim. Kalpleri tertemiz, kalpleri berrak, kalpleri vahye hazırlanmış müminler der ki bu Rabbimizin katındandır biz ona iman ettik. Ve emmellezine kafarû Allah Allah bununla ne diledi ki derler kalpleri hastalık olanlar. Allah sivrisineği küçücük bir şey niye örnek verdi ki derler. Bakın bir sivrisinek örneği müminlerden bir kısmın imanını artırırken bazılarının bazı kafirlerinde ne yapmıştır? Kalplerinde hastalığı artırmıştır. Allah diyor ayetin devamında eee ma Allah bi haza mesel bihi Allah hu bazılarını sapkınla bazılarını da hidayete sevk eder. Arkadaşlar Kur'an'la hidayet bulmanız için kalbinizi bir tarla olarak düşüneceksiniz. Tarlayı hazırlamaksızın vahiyden bereket almanız mümkün değildir. Bakın Allah subhanehu ve teala son Resulü son Nebisi Muhammed Mustafa'ya vahiy gelmeden önce 6 ay boyunca onun kalbini ne yapmıştır? Hazırlamıştır bir rivayete göre. Bir rivayete göre 3 yıl boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy hazırlanmıştır hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalnızlık sevdirildi yalnızlığın sevdirilmesi de vahye bir ön hazırlıktır biraz sonra uzletin yalnızlığın faziletinden bahsedeceğim ancak burada ikinci husus nedir İkinci husus arkadaşlar yalnızlık sevdirilmiş ve yalnızlığın sevdirilmesi de vahye bir hazırlıktır diyoruz. Bir diğer konu, bir şeyin başlangıcı, bir son, şeyin sonunun alametini gösterir kardeşler. Bir şey nasıl başlamışsa o şekilde bitecektir. Bir iş hayırlı başlamışsa o iş Allah'ın izniyle hayır üzere bitecektir. Bir iş şer, fesat, sıkıntı üzerine başlamışsa onun sonu büyük bir ihtimalle şerle, fesatla ve sıkıntıyla bitecektir. Hatırlarsanız yine Siyer derslerinde Ebrehe ordusuyla Kabe'ye kadar geldi. Kabe'yi yıkacak. Fillerle donatılmış güçlü bir ordusu var. Fil bir türlü gitmiyor. Ebrehe kafayı çalıştırsa, bu fil niye gitmiyor dese, azaptan kurtulacak. Başlamış, başlangıç kötü gidiyor. Fil ilerlemiyor, gitmiyor. Artık bu işin sonunun, Kötü olacağını bil ve geri adım at. Ey akıllı insan eğer akıllıysan, Akıllı insanlar bir işe girişeceği zaman o işin başına bakarlar. Başı salah üzerine mi başlamış? Başı felah üzerine mi başlamış? Başı takva üzerine mi kurulmuş? Başı ihlas üzerine mi kurulmuş? Önce buna bakarlar. Eğer işte ihlas yoksa eğer işte takva yoksa eğer işte Salah yoksa o işten uzak dururlar. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin başlangıcı nasıl oldu? Sadık rüyalarla oldu. Sadık rüyalar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi ki bu işin sonu ancak hayırdır. Salih rüyalar dost doğru rüyalar berrak rüyalar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öğretti ki bu işin sonu oldukça güzel olacaktır diyoruz. Arkadaşlar yeri gelmişken burada rüyanın öneminden bahsedeyim. Bahsetmeden önce size bir kıssa anlatayım. Bir gün bundan oldukça eski senelerde, 15 yıl önce, İstanbul'da bir yayın evinde oturuyordum. Orada Katar'dan birkaç şeyh vardı veya kuvvetten bilmiyorum. Cehalet özrü, hüccetin ikamesi bunları tartışıyoruz. Ben delilleri getiriyorum. Adamlar adaletliydi, doğru, haklı, şöyle böyle diyorlardı filan. Onlar da belki beni... Sadece bir konuyu konuştuğumuz için ilim sahibi, büyük bir alim filan zannettiler, bilmiyorum. Neyse konu bittikten sonra orada oturduğumuz mekandaki oranın sahibi yeni bir kitap çıkardık, müthiş bir şey dedi, çok güzel bir şey dedi. Tabii biz biraz daha böyle bu kitap nedir diye beklerken, kitabın ismi Rüya, kitabın ismi Rüya. Ben de baktım bunun neresi önemli değil, neresi önemlidir diye şöyle bir kenara koydum. Sübhanallah o Katarlı alimlerin yüzü çok asılmıştı. Yani onlar benimle konuştular. Kendi zanlarınca beni büyük bir ilim sahibi zannettiler. Ve benim rüya gibi önemli bir hadiseyi, ya bu ne kadar önemsiz dememi kendi içlerinde birleştirememişlerdi. Ve haklıydılar. Rüya nübüvvetten, vahiden bir parçadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık diyor nübüvvet bitti. Benden sonra nübüvvet bitecek. Ancak nübüvvetin alametleri olarak rüyayı sadık sadık rüyalar meydana gelecektir. Arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy alıyor ya. İşte rüya da bir vahiydir. Allah subhanahu ve teala'nın salih kimselere gösterdiği güzel rüyalar nübüvvetten vahiden 46'da bir parçadır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rüya ile ilgili hadislere bakın. Rüya ile amelin, rüyanın ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığında, sabah namazını kıldığında, selam verdikten sonra cemaate döner, rüya gören var mı? dermiş. Herkesin rüyasını tek tek dinler ve rüyaları tevil edilmiş. Rüya bu kadar önemlidir. Rüyalara göre hareket etmek bu kadar önemlidir. Örnek verelim. Mesela Yusuf suresinde, Kale Yufleevi Yusuf babasına dedik ya ebeti inni yere dahai şka ben 11 yıldız hoım Seval kamera sadece değil güneşin ve ayın bana secde ettiklerini görüyorum Yusuf rüya gördü çocuk babası Yahu Aleyhisselam çocuğunun rüyasını dikkatlice dinledi Demek ki rüya ne kadar önemliymiş bir peygamber ya Tamam sus 600üstü rüya değil mi demet Çocuğunun sözlerini "Çocuktur, boş boşuna konuşuyor, rüyasını anlatıyor." demedi. Oturdu. Rüya olduğu için çocuğunun sözlerini tek tek tek tek ne yaptı? Dinledi. Bitmedi. Rüyanın üzerine gelecek tahsis etti. Ya bu neye la taksusur ya ki ala Ey oğlum, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Rüyasını rüyayı dinledi. Rüyadan anladı ki hani Lübüvet'te bir parça dedik ya Vahiy dedik ya, Yusuf çok güçlü bir yere gelecek. Yusuf çok büyük bir makama gelecek. Güneş, ay, yıldızlar Yusuf'a secde ediyor. Bu rüya neyi gösteriyor? Yusuf oldukça büyük bir makama gelecek. Bunu kardeşlerine anlatırsa, kardeşler de bunu duyar, Yusuf'u kıskanır, Yusuf'a haset ederler ve Yusuf'u öldürebilirler. Bakınız, Yakup aleyhisselam rüyanın üzerine gelecek inşa ediyor bu bir yer. Ve كذلك yechtebika rabbuka rabbin seni seçecek diyor. Bak geleceği rüyayla görüyor. Bu kaybı bilmek değildir. Rüya nübüvvetten bir parçadır. Rüya görmüş geleceğini bunun üzerine tahsis etmiştir. Rabbin seni seçecek ve öğretecek min tevil el-ahadis sana rüyaların yorumunu öğretecek. Ve yutimme ni'metuhu aleyke ve yutim sana nimetini tamamlayacak ve aile Yakup, Yakup ailesine de nimetin tamamlayacaktır. Yakup Aleyhisselam bunları nereden biliyor? Bir rüya gördü. Yusuf Aleyhisselam. Yusuf'un gördüğü rüya'yı dinler dinlemez. İşte tüm bunların olacağını anladı. Kardeşler, rüya yarına dair çok güzel işaretler, yarına dair çok güzel alametler ortaya koyar. Devam ediyoruz. Oğlanları geldi, ey babacığım, Yusuf öldü dediler, kurt geldi dediler. Kanlı gömleğini gösterdiler. Bir rivayete göre aradan yetmiş yıl geçti. Yusuf'un gördüğü rüyaya dayanarak Yusuf'un öldüğüne hiç inanmadı. Çünkü rüya neyi gösteriyor? Yusuf oldukça önemli bir makama gelecek. Onlarca kişi gelip de Yusuf öldü, Yusuf yok oldu, Yusuf bitti deseler de onlara itibar etmedi. Subhanallah. Söze, rüyaya itibar etti. Oğlunun gördüğü rüyaya itibar etti. Diğer oğullarının sarih lafızlarına itibar etmedi. Rüya bu kadar önemliymiş değil mi kardeşler? Bir rüya görürsünüz. Kendi iç dünyanızda rüyanıza itibar eder. insanların sözüne itibar etmeyebilirsiniz. Vahile sabittir Devam ediyoruz. Dedi ki ey çocuklarım gidin. Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Yusuf'un kokusunu alıyorum dediğinde, kardeşleri dediler ki, babamız iyice bunat. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zira Allah'ın yardımından sadece rahmetinden sadece kafirler umudunu kaybeder, umudunu keser dedi. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yakup Aleyhisselam Allah'ın Yusuf'a gösterdiği rüyayı bir rahmet olarak görüyor. Ve bu rahmetten hiç ümidini kesmiyor. Allah hakkında hüsnü zan ile muamele ediyor. Birileri gelip Yusuf öldü deseler bile onların sözlerine itibar etmiyor. Sadece ama sadece nübüvvetten, vahiden bir parça olan rüyaya itibar ediyor. Bitmedi. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam İ de İbrahim'in yanında koşmaya başlayınca kale ya bu neye inni ara fil menam eni tara ey evladım rüyamda seni kestiğimi görüyorum sen ne dersin dedi. gördüğü rüya ile çocuğunu kesmeye kalktı İbrahim Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam dedi ki ya habet ifal Gördüğün rüya var ya sana emredilen bir emirdir. O halde sen Rüya vasıtasıyla sana emredileni aynen yap dedi. Ve hakeza Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gösterilen rüya vardır. Ee, Mekke'nin fethiyle ilgili değil mi? Fetih suresinin 27. ayet olması lazım. Allah Resulü'nün rüyasını doğru çıkardı diyor. Burada şu hususa da temas edeceğiz. Peygamberlerin rüyaları vahidir. Vahyin kendisidir. Bundan dolayı peygamberler sadece rüyalarına dayanarak insanlara karşı somut adımlarda bulunabilir. Mesela rüyasına dayanarak birinin şahitliğini kabul etmeyebilir. Birinin sözüne itibar etmeyebilir. Ama bizim böyle bir hakkımız yok. Ben rüya gördüm sen yalan söylüyorsun deme. Hakkımız yok. Kendi iç dünyamızda bunu böyle görebiliriz. Kendi iç dünyamızda insanlara rüyamızla muamele edebiliriz. Ama birebir muamelatta rüya bu noktada bir asıl değildir diyoruz. Evet arkadaşlar. Hadiste ne diyordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme rüya gösterildi. Rüyayı anlattık. Hadis-i şerifte dedik ki bir şeyin başlangıcı nasıl başladıysa sonu da öyle gelecektir dedik. Hadis-i şeriften yola çıkarak dedik ki vahya karşı kalbimizi hazırlayalım. Arkasından hadisin devamında diyor ki yalnızlık ona sevdirildi. ثُمَّ حُبِّ بَيْلَيْهِ الْخِلَاءِ Ona yalnız kalmak, yalnız kalmak ona ne yaptı? Sevdirildi diyor. Tıpkı yalnız kalmayı isteyen atası İbrahim gibi. ve ma تَدْعُونَ min دُونِ اللّٰهِ وَاَدْعُوا رَبِّي Ben sizden de, sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan da uzlete çekiliyorum diyor. Ayetinin ifadesinde uzlet ifadesi geçiyor. Tıpkı asab-ı kefkibi... ...ve izi ya'tezeltumuhum ve ma illallah... ...fe'vu ilel kehfi... ...madem onlardan... ...ve onların Allah'tan başka taptıklarından... ...uzlete çekildiniz, ayrıldınız... ...o halde mağaraya sığının. Kardeşler yalnızlık... ...ayetin devamında diyor... ...siz mağarada uzlete çekilin ki... ...yenşur lekum rabbukum min rahmeti... ...uzlet Allah'ın... ...Müslümanlara... ...rahmetini yayması için... Önemli amellerden bir tanesidir. Uzlete çekilin. Çalışanlar haftada bir gün, 15 günde bir gün, ayda bir gün bir köye, bir odaya, evinin bir odasına uzlete çekilebilir. Uzlet hiç kimseyle görüşmemek, hiç kimseyle konuşmamak, hiç kimseyle ilişki kurmamak üzere yapılan, insanlardan uzakta yapılan bir amelin ismidir. Bunu mutlaka yapın. Müslümanı terbiye eden Müslümana eğiten en önemli Rabbani Rabbani eğitim metotlarından bir tanesi kulun uzlete çekilmesidir. Bakın uzlet o kadar önemlidir ki vahiy gelmeden önce Allah'ın rasyonunu yetiştiren Allah subhane ve teala onu uzletle terbiye etmiştir. Uzlet o kadar önemlidir ki vahiy almadan önce vahiyle ile beraber olmadan önce vahye Hazır olmadan önce vahya hazırlığın en önemli adımıdır uzdat kardeşler. İmam Gazali diyor ki uzletin birinci faydası ibadet etmek için vakit bulmaktır. Düşünmek için vakit bulmaktır. Halkın derdinden kurtulup sadece Allah'la ünsiyet bulmaktır. Allah'ın dünya vahretteki emirlerinin esrarını keşfetmektir. Allah'la meşgul olmaktır gökyüzünün ve yeryüzünün yaratılışı uzununda uzun uzun düşünmek uzun uzun tefekkür etmektir modern dünyada buna düşüncenin gücü diyorlar İslam hukukunda biz bunu uzlette tefekkür diyoruz uzlete çekilip sadece gökyüzünün yeryüzünün e, yaratılışı uzun düşündüğünüzde Allah hakkında tefekkür ettiğinizde Allah'a olan imanınız artacaktır bu bir ikinci fayda Çoğu zaman diyor İmam Gazali, insanların içine karışmaktan ötürü insanların başından geçen günahlarda uzletle kurtulursun. kıymetten kurtulman uzletledir. Hasetten kurtulman uzletledir. Nemmam, laf getirip götürmekten kurtulmak uzletledir. Müslümanların veya kafirlerin diliyle eliyle meydana getirdiği günahlara dalmaktan kurtuluş uzletledir. Bu da uzletin ikinci faydasıdır. Üçüncü fayda, fitne ve husumetten korunmaktır, diyor. Dini ve neft dinini, kişinin dinini fitneden koruması uzletle mümkündür. Nefsini fitneden koruması uzletle mümkündür. Fitnenin tehlikelerinden nefsi arındırmak ancak uzletle mümkündür, diyor. Dördüncücü, insanların şerrinden korunmak uzletle mümkündür, diyor. İmam Gazali İhya-i kitabında, uzletin faydalarıyla ilgili uzun uzun bilgiler veriyor oraya mutlaka bakmanızı nasihat ederim vaktimiz baya bir uzadı bugünlük bu kadar yeter önümüzdeki hafta devam edeceğiz ne işliyoruz Bukhari'nin hemen başında ilk başlarda vahyu vahiy nasıl başladı diye başlık vardır Ayşe radiyallahu anh uzunca bir hadisi vardır bu hadis üzerine duracağız belki 4 hutbe belki 5 hutbe belki 6 hutbe Niçin bir hadis üzerine duracağız? İkinci hutbede anlatacağım. Sizden istediğim ise bu hadisi 5-6 kere okuyun. Güzelce kavrayın ki parça parça anlatıyorum ya parçalar arasında bütünlük sağlar bilsin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşler hutbenin başında eğer Allah'ı seviyorsanız Resul'e ittiba edin ki Allah da sizi sevsin diye bir ayet okudum. Arkadaşlar ittiba demek onun gibi hareket etmek demek. İttiba demek o nasıl yürüyorsa onun gibi yürümeye çalışmak ittiba etmek demek. İttiba demek onun nasıl yemek yediğini öğrenip onun gibi yemek yemektir. İttiba demek onun nasıl güldüğünü onun nasıl ağladığını öğrenip o şekilde gülmek o şekilde ağlamaktır. Kardeşler Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Den ve onun hadislerinden çok uzaktayız. Çok uzakta olduğumuz için Resulullah'a ittiba edemiyoruz. Resulullah'a ittiba edemediğimiz için de Allah'ın sevgisine hakkıyla nail olamıyoruz. Ayet Allah'ın sevgisini Resul'e ittibaya bağladı. Allah seni sevecekse sen Resul'e ittiba edeceksin. Yani Allah'ın seni sevmesi için Resulullah'ın nasıl yemek yediğini Rasulullah'ın nasıl oturduğunu Rasulullah'ın nasıl kalktığını Rasulullah'ın nasıl güldüğünü Rasulullah'ın nasıl ağladığını öğreneceksin onun gibi hareket edeceksin Allah da seni sevecek bu olmaksızın Allah sevgisine ulaşmak mümkün değildir bu bir iki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kelimeleri arkadaşlar cevami'ül kelim sahibidir bana cevami'ül kelim verildi diyor ne demek ne demek bir cümleyle sayfalarca açıklanacak uzun uzun ibretlik şeyler söylemek. Cibril hadisi vardır. Yine Bukhari'de ve Müslim'de geçer. Bir kitap var. Cibril hadisinden çıkan 450 fayda. Bir hadisten 450 fayda çıkıyor. Bakın arkadaşlar biraz önce bir hadis okuduk. Hz. Ayşe radiyallahu anhadan gelen Resulullah'ın hayatıyla ilgili kısa bir kısım. Dikkat edin iki cümleyle ilgili 20 dakika konuştuk. Vallahi iki cümleyle ilgili 20 ders de yaparım ben size. İşte bundan sonra bir müddet hutbelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okuyacağım. Oradan dersler ve ibretler çıkartacağım. İki tane amacım var. Bu hadislerdeki dersler ve ibretleri size öğretmek bu birinci amaç. Asıl önemli ikinci amaç ise sizi hadislere sevk etmek. Bakın hadislerde ne kadar ibretlik şeyler var. Bakın hadislerde ne kadar faydalı bilgiler var. Bakın hadislerde ne kadar güzel öğütler var. Ey kardeşler gidin hadis okuyun. Hadislerin şerhini okuyun. Hadisleri düşünün bu faydalı şeylerden, bu ibretlik şeylerden siz de faydalanın diye bir müddet Allah'ın izniyle hadis dersleri yapacağım hutbede. Allah subhanehu ve teala bizi başarılı kılsın. Allah subhanehu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi en iyi tanıyanlardan. Allah subhanehu ve teala onun hadislerini en güzel şekilde öğrenip onunla amel edenlerden bizlere eylesin. Ve ahiru da'vane enilhamdülillah rabbil 'alamin. Namaz için saftalım inşallah.